Bu resimde ne görüyoruz? Çocuklarla Sanat Okuma ve Düşünme Hazırlayan ve sunan Nurşah Yılmaz 95.0 Kainatın Tüm Seslerine Açık Radyodan bu ne görüyoruz programından herkese merhabalar. Ben Nurşah Yılmaz. Sıklıkla e, resimde ne görüyoruz e, diye soracağımız çocuklarla bir anlamda sanat okuma ve düşünme atölyesi olarak da tasarladığımız programımıza hoş geldiniz. Yayınımızda her hafta bir sanat eserine odaklanacağız. E, önce bu eserde gördüklerimiz, sonrasında eserin bize düşündürdükleri üzerine konuşacağız. Bir anlamda resmi yorumlamaya çalışacağız birlikte. Her hafta konuklarımız olacak tabii. Ee, ve onlardan söz etmişken e, bu sırada onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Çocuklar adlarınızı, e, yaşınızı ve kaçıncı sınıfta olduğunuzu bizimle paylaşır mısınız? Benim adım Kumsal, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Adım Rüzgar, 5. sınıfa gidiyorum. Yaşım 10. Adım Çınar, 5. sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Ben Birce Doğan. 10 ee, yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Ben Zeynep Açık göz, 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Evet, artık e, bu haftaki resmimizi size göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Bugün e, sizlerle sokak sanatçısı, e, grafiti çizeri, şablon ressamı diye de biliniyor. Bank, Banksy'nin e, Bana Mone'yi Göster, Show Me The Mone adlı e, çalışması üzerine konuşmak istiyorum. Tabloyada her kısacık bir bilgi. Sanatçı bu eseri, ünlü ressam Mone'nin... 1899 yılında yaptığı Nilüfer Göleti üzerindeki Köprü adlı eserinden ilhamla 2005 yılında yapmış. Şimdi resim üzerinde konuşmaya başlamadan önce çocuklar dinleyicilerimize bir öneride bulunalım. Bizi daha yakından takip edebilmek ve aktif dinleyebilmek için sizler de Banksy'nin Show Me The Money orijinal ismiyle Bana Money'i Göster adlı çalışmasını bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan açıp bizimle birlikte inceleyebilirsiniz. Çok seviniriz. Evet, şimdi resme yakından bakalım. Resimde ne görüyorsunuz? Neleri, neleri fark ediyoruz resimde? Dikkatinizi çeken neler var? Rüzgar? Aramın benim şey, benim dikkatimi çeken Aramın'ım siz galiba e, sokak sanatçısı mı demiştiniz? Hı -hı, sokaklarda resim yapıyor. Aramın'ım sokaklarda da böyle mesela e, dubalar, e, alışveriş itme şeyleri onları canlandırmış yani Hı -hı. böyle. Alışveriş arabaları ve Duba dikkatini çekti. Evet. Peki, Kumsal? Ben de Rüzgar'ın belirttiği gibi Duba'lar ve market sepetleri gördüm. Bir de dikkatimi çeken şey üstündeki köprü oldu. Zeynep? Evet benim dikkatimi de göletin içindeki öyle Nilüferler dikkatimi çekti. Göletin üstünde Nilüferler var. Evet zaten ilham aldığı tabloda da. Tablon isminde de iliferler vardı, değil mi? Şener, sen neler gördün? Öğretmenim, bence bu tabloda göllerin kirletilmesiyle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ne ile ilgili olduğunu da yorumlamak istedim. Peki sana bunu düşündüren şey ne oldu? Öğretmenim, gölün içindeki gölün yeşil rengi, gölün içindeki aletler. Bu aletler ne işe yarayan aletler? Sokakta kullanılan aletler, alışveriş arabaları, dubalar. Bu market arabaları, e, trafik işaretleri genelde insanların kullandığı şeyler, aletler diye nitelendirdin. Sence hemen öncesinde ne olmuş olabilir bu resmin? E, öğretmenim bence e, kaza olmuş olabilir orada. Hmm. Çünkü göle düşen şeyler var. E, köprüden geçen bir araba belki olabilir. Dubalara çarpıp göle düşürmüş olabilir bunu sana düşündüren şey bunların düşmüş olması suyun içinde. Evet. Evet. Saklak olması. Peki ee, Zeynep'e galiba fırsat veremedik. Sen neler gördün? Ben böyle e, benim de dikkatimi tabii ki de dubalar ve e, alışveriş arabaları çekti. E, onları göle atan bir insan olmuş olabilir ve bunu e, doğayı kirletmek amacıyla olabilir diye düşünüyorum. Burada market arabaları, duba gibi aletler olmasaydı bu yer nasıl bir yer olurdu sence? Daha temiz ve daha hoş gözükürdü diye Hı -hı. düşünüyorum. Katkı sağlamak isteyen ya da bir şey eklemek isteyen var mı? Bunlar olmasaydı bu görüntü nasıldı? Ve bu haliyle nasıl görünüyor buna dair? Söylemek istediğiniz bir şey var mı Rüzgar? Ayrıca bence şey e, Zeynep'in dediği gibi görüntü daha temiz gözükürdü ve bu böyle e, bir alışveriş merkezinin yanında olabilir mesela ve e, Rüzgar onları esiri yani esir e, şey yöle düşürmüş de olabilir. Evet Rüzgar da savurmuş olabilir diye düşündüm. Evet resimdeki market arabaları, trafik işareti olmasa nasıl bir yer olurdu? Bunu konuştuk. Ee, sizce siz hani e, gerçek hayatta buna benzer bir görüntü hatırlıyor musunuz? Böyle aklınıza böyle manzaralar geliyor mu, Zeynep? Öğretmenim biz bir keresinde ayrıca bir pikniğe gitmiştik ve etrafta da bu şekilde bazı atıklar vardı. İnsanlar etrafa çöplerini atmıştı ve bu manzara hiç hoşumuza gitmemişti. O çöpler orada olmasaydı. Çok daha güzel bir yer olabilirdi orası. Hmm, ve siz de çok güzel vakit geçirebilirdiniz. Çok daha güzel vakit evet. geçirebilirdiniz. Kumsal? Ben de ailemle beraber e, bir tane kampa gitmiştim. Kampta bir sürü atık ve denizde çok kilidi bir sürü atık vardı ve sigara hizmetleri falan vardı. Biz onları topladık. Peki siz olsanız bu resme e, ne isim verirdiniz? Yani sanatçı buna Bana Money'i Göster adını vermiş. Neden bu ismi vermiş? Konuşacağız. Ama siz ne isim verirdiniz? Birce? Efendim, ben bu resme baktığımda bir göl görüyorum. Hı -hı. Ve bir karmaşa yaşanmış. O yüzden göldeki karmaşa adını düşündüm. Göldeki karmaşa, güzel. Tabii siz çok başka türlü resmederdiniz belki ama böyle bir şey yapmış olsanız Kumsal. Ben de biraz e, bildiğini söylediğine yakın bir şey söyleyeceğim. Ben de burada bir göl gördüğüm için ve bunu buraya e, atıkları, market sepetlerini insanlar attığı için e, gölü gölün sessizliği diye bir isim. Hı, hı hı. Gölün sessizliği dedi Kumsal. Çınar, senin aklına ne geldi? Öğretmenim ben kirli göl koyardım adını. Kirli göl. Neden? Çünkü insanlar gölü kirletmiş atıklarla. Bayağı kirli görünüyor. Bu arada kumsal sessiz göl demiştin ya. E, sessiz derken tam neyi kastettin aslında? Birazcık açabilir misin? Yani nasıl açıklayabildiğimi tam olarak bilmiyorum ama. Neyi ifade ediyor göl? E yani açıklamaya çalışacağım. Hı -hı. Şu şekilde bence yani oraya onu insanlar yapmış ve insanlar düşünebiliyor ve yani düşünebilme becerisine sahipler ve düşünerek o çöpü oraya atmamayı şey yapabilirler akıllarına getirebilirler fakat bunu yapmamışlar yani buradaki sorumlu göl değil hı hı. çünkü yani göl bir şey yapamaz ki o yüzden sessizlikle oradan ilişki kurulsun yani göl buna sessiz kalıyor ya göl tepki veremiyor ama Hani manzara konuşuyor. Aslında biz de onu şu an tutuyoruz <gülüyor> ve düşünüyoruz. Belki de çok da sessiz değildir bu arada. Yani e, Güzel. Peki başka Z Rüzgar ne isim verirdi acaba? <gülüyor> ben de Kirliger koyardım Kirli Kirliger. Tamam. Neden, aynı nedenden mi? eklemek istediğin bir şey var mı? Başka bir isim vermek isteyen var mı? Peki çocuklar. <gülüyor> Monet bu resmi 1899 yılında yapmış. Yani bu resmi dediğim orijinal olanına. Banksi daha bizim şalen yaşayan bir sanatçı. Fırça darbeleriyle oluşturduğu değişik renkler, noktalar, desenler kullanarak ot yığınlarını, zambakları işte burada gördüğümüz gibi böyle bahçesinin her köşesini resmetmiş. Özellikle son dönemlerinde yaşadığı yeri resmetmiş ve istediği izlenimi uyandıracak şekilde bu resimde de bize göstermeyi başarmış. Bu nedenle o dönem bu teknikle resim yapan ressamlara izlenimciler denmiş. Yani istediği izlenimi uyandırıyor. E, anlamında. Takma ismiyle bilinmeyi tercih eden e, Banksy ise yani şu an gördüğümüz eserin sahibi olan sanatçı ise sokak sanatçısı e, demiştik ya ve hatta kullandığı teknik stencil tekniği e, olduğu için şablon ressamı olarak da biliniyormuş. Stancil tekniğin ne olduğuna e, isterseniz sonra bakarsınız. Çok kolaylıkla uygulanabilecek özel kağıtlarla yapılan, e, keserek yapılan sonra da sprey boyalarla istediğin noktaya görselini, resmini çıkartabiliyorsun. Hatta benzerlerini belki okulda Görsel sanatlar dersinde çalışmışsınızdır benzer yöntemle. E, bu nedenle o dönem e, bu teknikleri resim yapan ressamlar işte izlenimcilermiş. Şimdi Banksy bunu bir sokak resmiyle e, yorumlamış diyelim. Sanatçılarımızdan bu kadar bahsetmekle yetineceğim ben şimdi. Şimdi peki kendisinden 100 yıl aşkın bir süre önce yaşamış bir ressamın eserini kullanmış Banksy ya. Neden onu seçmiş olabilir? Yani bu seçimin sebepleri üzerine düşündüğünüz aklınıza neler geliyor? Kumsal. Şöyle bir açıklama yapabilirim. Hı hı. Oradaki resmin aksine mesela oradaki zamanının aksine e, onun yaşadığı zamanda insanlar e, doğayı daha çok kirletiyor olabilirler ya da o e, doğanın Kirliliği üzerine dikkat çekmek istediği için böyle bir tekniğe başvurmuş oldum. Belki o zamanlarla bu zamanları düşünmek için bize bir fırsat da tanıyor bunu yaparak. Güzel. Peki başka? Sizler neler düşündünüz? Kumsal'a katılır mısınız? Rüzgar. Yani market arabaları böyle çağrışımlar yaptı hepimizde. Sanki market arabaları şeyi temsil ediyor gibi yani burada biraz. Değil mi? Hani kirlilik dediniz. Kirligöl ismini verdiniz. Neler söylersin? bu şey e, çöp, yani çöplere atılan çöpler genellikle ormana bırakıldığı için e, belki e, ressam onu da şey yapmış olabilir çok tanıdık hep e, ormanda gördüğümüz çöplerde onu bu şekilde ifade etmeye yöneltmiş olabilir Zeynep şey e, bir de her yer artık araba yani araba Çoğaldıkları için arabalar çoğalıyor. insan nüfusu da arttığı için mesela her yerde artık neredeyse yol yapıldı. Belki daha yıkılmamış göllerden biri olan ve yolun ortasında iki tarafta olan bir göl. Şey böyle bu yüzden kirlenmiş olabilir. Hı hı. Kim bilir? Bilmiyoruz. Etrafındaki manzara kim bilir nasıldır. Belki de bu kadar yeşil, bu kadar güzel e, bir manzaranın etrafından yollar, etrafından hızlı hızlı arabalar geçiyordur. Şehrin göbeğinde bir park bile olabilir burası, değil mi? Evet. Peki, Kumsal sana gelmeden Zeynep söz almak istemişti. Öğretmenim, artık sanata eskisine göre daha da daha, daha çok az değer veriyorlar. Şu an artık daha çok markalı ürünleri daha e, pek gerekli olmayan şeyleri e, alıyorlar. Ama eskiden öyle değildi. Hmm, o zaman tepki olarak hani o zaman nerede bana Monet'i göster diye tepki göstermiş aslında. Belki verdiği isimle diye düşünüyorsun. Evet. Hani bulun da bana Monet'i gösterin bu kadar şeyin içerisinde alışveriş, marka içerisinde. Peki, Kumsal? Aslında e, kirlilikten öte market arabaları olmasından dolayı şöyle bir şey düşündüm. Burasında e, insanların um, artık daha fazla alışveriş tutkusu olduğunu um, ve bir sürü yeşillik yani, yani oradaki yeşillikleri şey ki, bir sürü yapabilecekleri Kitap okumak filan dışında alışverişe gittiklerini, alışveriş tutkusunu hı. da hı. temsil etmiyor olabilir. Yani başka böyle alışkanlıkların hı. yerini almış. Biraz hı hı. böyle hani eski zamanları da düşündüğümüzde eskiden belki okumaya ya da başka şeyler yapmaya, belki doğada e, piknik yapmaya daha çok zaman ayırabiliyorlarken, doğayla daha çok e, uyumlu yaşayabiliyorlarken, şimdi e, bunun yerini AVM'ler, AVM etkinlikleri almış. Alışkanlıklar değişmiş. Peki zaten biraz da alışkanlıklarımızdan ve ihtiyaçlarınızdan e, yana konuşmaya başlayacaktık. Teşekkürler katkılar için. Başka söz almak belki Çınar'a burada fırsat tanıyabiliriz. Bir şey söylemek istiyor mu diye. Neler düşündün arkadaşların söyledikleri üzerine? Reğmenim, bence bu resime bu adın konulmasının sebebi... E, ben de katılıyorum arkadaşlarıma... Tutkuların değişmesi yüzünden, alışveriş tutkusunun artması yüzünden olabilir. Hı hı hı. Bu nedenle bu göl kirlenmiş olabilir. Belki gölün diğer tarafında bir AVM vardır. Bu nedenle kirlenmiştir. Hı hı. Peki bu şeyi, manzarayı böyle olumlu bulan hiç kimse olmadı aranızda. E, Yok, bayağı uyumlu aslında bunlar birbirleriyle diyen. Yani şimdi hepiniz e, neredeyse bu fikirde birleştiniz. Peki bir çatışma var gibi yani bir uyumsuzluk var gibi değil mi? İnsanın insanla doğa arasında bir, bir terslik var. Bunun üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Resmin bizi getirdiği yerden söz almak isteyen var mı? Birce'ye bir şeyler söylemek ister misin bu konuda? Yani insan doğa birbirleri uyumsuz varlıklar mı? Öğretmenim açıkçası insanların doğayı ister istemez kirlettiğini düşünüyorum. Burada da e, belki ister istemez, belki isteyerek birinin hani e, bu doğayı yine kilettiğini düşünüyorum. E, ve bence e, doğanın bu hale hani gelmesi insanların dikkatsizliğinden dolayı kayna kaynaklanıyor. E, insanların e, bu yönden e, bir şeyleri olduğunu düşünüyorum. Peki insanın doğayı tüketmesi mümkün mü? Doğanın tükermesi sence ne demek? Eğer biz doğamızın kıymetini bilmezsek ve ağaç dikimi yapmazsak, bu gibi şeyleri yapmazsak tabii ki de doğamız bir gün tükenecek. Hı hı. O yüzden elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet acil önlemler almazsak bu tüketme konusunda insan için e, böyle bir sınır yok gibi görünüyor kumsa. Aslında bence e, insanla doğa uyumlu olmak iç içe sonuçta insanlar da bir canlı fakat insanlar bunun değerini bilemiyorlar bazen e, Bircan'ın da de dediği gibi istememaz bazen bazen bilinçli olarak çöp atabiliyorlar ve e, mesela zaten Küçük bir çocuk da annesinden veya babasından yani ebeveynlerinden görüp mesela yere çöp atmayı alışkanlık olarak alışkanlıklarına getirebiliyor. E bu söylediğin şey önemli. Mesela dedin ya, insanda, insanda doğada var olan bir canlı diye başladın söze. Hı. İnsan da aslında doğanın içinde yani doğadan çok da kopuk değil. İnsanla doğayı birbirinden ayırmak çok zor aslında. Yani ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına baktığımızda. Peki... E, i̇nsan da zaten aslında bu böyle bakarsak doğanın kendisi değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Ya yani Doğayla uyumlu yaşam mümkün sanki o zaman. Yani insan zaten doğanın bir parçasıysa doğayla uyumlu yaşayabilir mi o zaman? Kumsal biraz daha öyle bir yerden görüşlerini aktardı. Zeynep? Öğretmenim bence e, etrafımız biz de doğanın bir parçasıyız. Fakat sanki bir sanal alemin içine gömülmüş gibiyiz. Gerçekliğin farkında değiliz. Etrafımızda olan bu güzel şeylerin farkına varması ve onları korumalıyız aslında. Hı hı. Belki de senin dediğin gibi parçası değil de parçasıymış gibi hareket etmiyoruz da sahibiymiş gibi hareket ediyoruz. Yani onu da tükettiğimize göre değil mi? Evet öğretmenim. Peki. O zaman tahip değil parçası diye bir slogan çıktı buradan. Peki doğa bir tek tüketim nesnesi gibi görülebiliyor. Bunun için önlemler almak gerekiyor. Peki tüketim nedir sizce çocuklar? Yani tüketim ve ihtiyaçları konuşalım biraz. Nasıl bir bağ var arasında tüketim ve ihtiyaçlarımız arasında? Kumsal? E, tüketim nedir bir sorusuna cevap vereceğim. E, bence tüketim gereksiz bir şekilde alışveriş yapman ihtiyaçlarının Dışında e, yiyecek almak, giysi almak e, ve yani isteklerinin, ihtiyaçlarının önüne geçmesi, ihtiyaçları karşılamanın e, ötesine geçmesi. Peki neler düşünüyorsunuz Çınar? İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak e, yani yaşamak için mi tüketiyor? Yoksa Kumsalın dediği gibi ihtiyaçların ötesinde tüketmek için mi yaşıyor? Öğretmenim bence ihtiyaçları için tüketiyor yani. Gereksiz yere tüketenler de var ama Hı -hı. ihtiyaçları için tüketenler de var doğayı. Hı -hı. Sence olması gereken ihtiyaçlarımızı e, karşılamak için. Evet. Tüketmek. Böyle bir sınır koyuyorsun. Peki Rüzgar? İnsanlar e, istedikleri şeyi alıyorlar ama mesela ayrı benim, bunu buna örnek vereceğim. İnsanların bir telefonu oluyor bu bir bence ihtiyaç oldu artık devrimize göre ee, şey alıyorlar ama onun ikincisinde üst modeli mesela ee, şey kendi telefonları verken daha üst modelini bu da e, şey e, tüketimimiz yapıyor eski telefonu çöpe girdiğinde de yani doğa kirleniyor daha çok e, satış olduğu için daha çok üretim yapılmaz zorunda kalıyor bunun içinde bazı doğal kaynaklar kullanılıyor. Evet çok güzel örnekledin. Ee, Zeynep? Öğretmenim bence tüketim ihtiyaçlarımızı karşılamak demek. Fakat şu anda insanlar ihtiyaçlarının dışında da tüketim yapıyorlar tabii bazıları. Mesela e, gerekli gereksiz alışveriş yapıyorlar. Aç gözlü davranıyorlar bu konuda. Hı. Örnek verebilir misin Rüzgar'ın e, telefon örneği güzeldi. Aklına neler geliyor? E, mesela e, e, Mesela... ...bir şeye ihtiyacımız var diyelim... onlar fazla fazla alıyoruz... ...aşk gözü davranıp... Hı. ...ve zaten kullanmadıklarımız da sonradan çöpe gidiyor. Örnekler geliyor mu başka aklımıza Kumsal. Örnek söylemeyeceğim de... ...arkadaşlarımın... ...yani Zeynep'le Rüzgar'ın... ...dediğine karşı bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Onlar dediler ki... ...yani üst model telefon alıyorlar ama... ...çöpe gidiyor dediler. Çöpe de gitmeyebilir yani... İhtiyaç sahibi olan kişiler de verebilirler ya, ya da çocuklarına da verebilirler. İlla çöpe gidecek diye bir şey yok. Hı hı hı. Peki evet. Bici? Ee, öğretmenim, e, ben kumsal arkadaşımın dediğine katılıyorum. Hı. Fakat ihtiyaç sahiplerine vermenin yanında geri dönüştürebilecek malzemeleri geri dönüştürmemizin de gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, hem doğamızı kirletmemek için hem anşerimizin kesilmemesi için. Hı -hı. belki Hı -hı. şu olabilir benim de aklıma şey geldi ee, mesela ikinci el kıyafetler ya da e, herkes tercih etmiyor e, ama işte zaten ama çok ya, ya, yaptığınızı da biliyorum bir yandan e, sizden önce büyümüş olan çocuklardan kalma kitaplar ödünç kitaplar değil mi hani böyle takas e, gibi yöntemlerle önüne de geçilebilir gibi de duruyor öyle o kadar da karamsar bir tablo yok bir yandan Aklınıza böyle başka örnekler ve çözüm örnekleri geliyor mu? Kendi hayatınızdan da örnek verebilirsiniz. Mesela kendinizce aldığınız küçük önlemler vardır. Onlardan da konuşabiliriz. Çınar? Öğretmenim, benim aldığım önlemlerden bazıları. Mesela öğretmenim, yerde bir çöp gördüm, onu alır. Onu alırım, direkt bir çöp konteynerı görene kadar cebimde taşırım. Hiç bulmazsam evde götürür, eve atarım. Bir Öğretmenim ben küçüklüğümden beri oyuncaklarımı sevgi evlerine bağışlıyoruz biz annemle. Hı hı. Kullanmadığım artık artık büyüdük pek fazla da oyuncakla oynamıyoruz. için sevgi evlerine bağışlıyoruz. Giymediğim kıyafetleri ihtiyacı sahip olanlara yolluyoruz. Açıkçası elimizden geleni yapıyoruz annemle. Hı hı. Böylelikle daha az tüketerek yaşayabiliyoruz. Evet. Peki kumsal. Ben ben de e, kıyafetlerimi benden küçük olanlara veriyorum yani aile içinde e, aile yani ihtiyacı olan e, başka çocuklara veriyorum ama genelde aile içinde oluyor bana küçük gelenleri veriyorum benden e, yani büyüklerim de e, onların küçük gelenlerini bana veriyorlar bu şekilde Hı. Zeynep? öğretmenim e, biz mesela annemle bazı sınavlara falan hazırlanırken bazı fotokopiler çıkartıyoruz çözmek için. Fakat bunları çözdükten sonra arkalarını vesaire değerlendiriyorum. İşim bittikten sonra da hepsini biriktiriyorum ve topluca geri dönüşüme atıyoruz. Hı hı. Rüzgar? Evet, ben de arkadaşımın yaptıklarını yapıyorum genellikle. Genellikle. Ya bunları belki o kadar çok sık yapıyorsunuz ki şu an gündelik hayatınız içerisinde alışkanlığa dönüşmüş. Yani çoğunu belki şu an hatırlamıyorsunuz bile. Peki e, tüketim alışkanlıkları hakkında bir şeyler söyledik. Buna üzerine düşünmeye, hatta anlayabilecek önlem, önlemler üzerine düşünmeye çalıştık kendi deneyimlerimizden. E, peki siz günümüz toplumuna tüketim toplumu diye sizce diyebilir miyiz? Yani bu haksızlık olur mu insanla böyle söylemek? Ne düşünüyorsunuz Zeynep? Evet, bence çoğu için haksızlık olmaz. Çünkü insanlar gereğinden fazla e, e, şey tüketiyorlar fakat bazıları yeterince tüketiyor hı hı. yani bu e, şeyin ifadenin çok abartılı olduğu düşünmüyorsun çünkü çoğunluğu e, ilgilendiren evet. E, evet. bir tanım bu o nedenle günümüz toplumu tüketim toplumudur diyebiliriz evet. aksini düşünenler var mı aksini düşünen bir görüş var mı ben o kadar da karamsar değilim yani to günümüz toplumuna ben tüketim toplumu demezdim ben olsaydım diyen var mı aramızda yok galiba yani çoğumuz e, acil önlemler gerekiyor diyor gibiyiz. Peki çocuklar süremizin e, sonuna geldik. E, görünen o ki e, bu esere daha yakından baktıkça, üzerinde daha çok düşündükçe bizde uyandırdığı fikirler daha da zenginleşebilir, e, derinleşebilir. Biz bugün bir sanat eserinin içine terk edilmiş market arabaları ve trafik dubalarının tüketimi temsil ettiğini e, düşündük. E, bu bizi bir toplumu neyin tüketim toplumu haline getirdiğine, e, günümüz insanın tüketim anlayışının nasıl e, olduğuna, diğer çağlardan da farkına e, tüketimle ihtiyaç arasında iki ilişkiye dair sorular üzerine düşünmeye, özetle tüketim kültürü üzerine düşünmeye sevk etti. Banksi'nin e, diğer eserlerine de baktığımızda doğa-insan problemleri, e, iklim, İnsan hakları, savaş karşılığı gibi dünya sorunlarını temel olarak çok çok kullandığını görüyoruz. Peki sanatçının kendisi ve sanata dair de bazı sorular uyandı aklımızda. Bu sokak sanatçısının, yani Banksy'nin başarısı ne? Nasıl oluyor da eserleri, işleri, geniş kitlelerde karşılık buluyor? Tüm bu soruların yanıtlarını biyografisi üzerinden vermek yerine bu eserden ya da başka ilgi çekici eserlerinden yola çıkarak yanıtlamayı deneyebiliriz. Programı kapatırken ben tabii en önce çocuklar e, sizlere fikirlerinizle soruşturmamıza güzel katkılar sağladığınız için bizi dinleyen ve bize eşlik eden dinleyicilerimize, Açık Radyo Teknik ekibine çok Ay. teşekkür etmek istiyorum. E, şimdi haftaya görüşmek üzere diyelim ve hep beraber veda edelim mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın.